Baş kasaranın piyasa yerinde, ay ışığında çay içmeye bile akılları yatar. Böyle misk kokulu denizcilere yağ, kemik ve isperme çet rafı etmek nüpetüs saygısızlık olur. Ne demek istediğinizi anlamazlar. Hadi hadi derler. Gidin de soframıza peçete getirin. Ama unutmayın ki ta yukarılarda üç direğin başında üç adam tetikte balina gözlemektedir. Ve balina yakalandı mı kibar meşe mobilyalar ister istemez kirlenecek şurada burada ufacık da olsa yağ lekeleri görülecektir. Evet öyle. Çoğu kez hiç uyumadan 96 saat süren aralıksız çetin çalışmalar daha yeni bitmişken balina sandallarında kürek çekmekten bilekleri şişen gemiciler güverteye çıkar çıkmaz kocaman zincirleri taşır ağır bocurgatı işletir keser biçer ve kanter içindeyken hem kızgın güneşin hem de kızgın kazanların ateşinde yeniden kavrulurlar. Ve tüm bunlardan sonra gemiyi dibine doğru temizleyip bembeyaz bir sütçü dükkanına çevirmişken zavallı gemiciler temiz gömleklerinin yakasını tam ilikleyecekleri sırada bir çığlıktır kopar. İşte püskürtüyor! Bu çığlıkla ilikilen adamcağızlar hemen bir başka balinaya savaş açmaya giderler. Aynı yıpratıcı iş yeniden başlar. Ah dostlar buna can mı dayanır ama yaşamak budur işte biz insanlar uzun çabalardan sonra bu dünyanın geniş gövdesinden bir lokmacık değerli isperme çeti çıkartıp üstümüzü başımızı pisliklerden sabırla temizledikten sonra ruhun pırıl pırıl tapınağında yaşamasını öğrendikten sonra işte püskürtüyor çığlığı kopar ve fıskiyeli hayalet görünür karşımızda. Haydi, yeniden başka bir dünyayla savaş. Genç yaşamlarımız yeniden o eski çarka gider. Ey bedenden bedene geçen ruh, ey Pitagoras. Sen ki yüreğin iyilik, bilgelik, tatlılıkla dolu olarak 2000 yıl önce Aydın Yunanistan'da öldün. Ben son seferimde seninle birlikte Peru kıyıları boyunca yelken açtım. Ve ben bu budalalığımla sana toy ve acemi bir delikanlıymışım gibi halat uçlarını birbirine eklemesini öğrettim. Ahab'ın kaptan güvertesinin bir ucundaki pusula dolabıyla öteki ucundaki Grandi direği arasında bir aşağı bir yukarı nasıl yürüdüğünü anlatmıştık. Ama söylenmesi gereken birçok şey arasında şu da vardı. Bu yürüyüşlerde en derin düşüncelere daldığı sırada kimi zaman durakladığı yerde kala kalır, önünde gördüğü şeye tuhaf tuhaf bakardı. Pusula dolabının önünde durunca gözü pusula iğnesinin sivri ucuna takılır ve aklındaki tek düşüncenin gergin yayından bir ok gibi da bakışları. Yeniden yürümeye başlayıp da Grandi direğinin önünde durunca aynı keskin bakış oraya çakılı altın paraya dikilirdi. Ahab o saplantıya çivilenmiş gibiydi hep ama halinde umut değilse bile azgın bir özlem vardı. Bu sabah paranın önünden geçerken altına basılmış garip biçimlerin ve yazıların yeni farkına varmışçasına durdu. İlk kez olarak bu biçimlerde ve yazılarda kendi tek düşüncesine uygun gizli anlamlar aramaya başlamıştı sanki. Az çok bir anlam saklıdır her şeyde. Her şeyi değerlendiren de bu anlamdır zaten. Yoksa koca dünya bile boş bir sıfır olur. Boston çevresindeki tepelerin toprakları gibi araba dolusu satılıp saman yolunda bir bataklığı doldurmaya yarardı. Doğusundan batısından her bir yamacından altın kumlar üstünde altın dolu dereler akan görkemli tepelerin yüreğinden çıkmış tertemiz son bir altındı Grandi direğine çakılı para. Şimdi paslı demir civatalar, yeşil küflü bakır çiviler arasında çakılı olduğu halde hiç el değmemiş, hiç lekelenmemiş yüzü, basıldığı Kuito kentinin aydınlığıyla parlıyordu. Gemici milletinin sağ solu belli olmaz ama üstüne sürülen kirli eller arasında aşırılması pek kolay gecelerde bu para yine de olduğu gibi duruyor. Batan güneş ertesi gün yeniden doğunca onu nerede bıraktıysa orada buluyordu. Çünkü bu para insanda korku ve saygı uyandıran bir amaç uğruna bir kenara konmuş kutsallaşmıştı. Denizciler nedenle serseri insanlar olsalar beyaz balinanın tılsımı saydıkları bu altına el atmıyorlardı. Can sıkıcı gece nöbetlerinde gemiciler zaman zaman bu altının lafına eder sonunda kime düşecek bu parayı kazanan yaşayıp da onu harcayabilecek mi diye merak ederlerdi. Güney Amerika'nın bu soylu altın paraları, güneşin madalyaları, tropika'nın yadigarları gibi şeylerdir. Üstlerine bol bol hurma yaprakları Lamalar, yanardağlar, güneş yuvarlaklarıyla yıldızlar, güneş dönenceleri, bereket boynuzları, dalgalanan gösterişli filamalar damgalanır. Böylece bu değerli altınlar basılırken İspanyolları özgü şiir ve hayalle bezenerek neredeyse daha da görkemli bir güzellik kazanırlar. Pequot'un İspanyol altını bunların en değerli örneklerinden biriydi. Kıyısında çepeçevre Republika del Ecuador, Quito yazılıydı. Demek ki bu pırıl pırıl para dünyanın tam ortasında bulunan bir ülkeden Büyük Ekvador'un tam içinden geliyor. Onun adını taşıyordu. Ant dağlarının bir yamacında güz nedir bilmeyen solmaz bir iklimde dökülüp basılmıştı bu para. Haflerin ortasında ant dağlarının üç tepesi görünüyordu. Tepelerin birinde bir alev, ötekinde bir kule, üçüncüsünde öten bir horoz vardı. Bunların üstünde de on iki burcun bölmeleri. Burçlar bildiğimiz gizemli işaretlerle gösterilmişti ve tam tepede duran güneş ekvatorun üstünden geçerek terazi burcuna giriyordu. Şimdi Ahab'ın bu ekvator parasının önünde durduğu gemicinin gözünden kaçmıyordu. Dağ tepelerinin, kulelerin ve tüm yüksek yüce şeylerin bencil bir yanı vardır. İblis gibi gururlu şu üç tepeye bakın. O dimdik kule Ahab. O alevli yanardağ Ahab. O yiğit, o yılmaz, o yenilmez horoz da ahap. Hepsi ahap. Bu yuvarlak altın, toz toparlak dünyanın bir resmi sadece. O dünya ki, bir büyücünün fanusu gibi yalnız kendi gizemli benliğimizi gösterir her birimize. Benliklerinin gizlerini çözmek için dünyaya başvuranlar çok dert karşılığı az şey elde ederler. Çünkü dünya gizini bile çözemez. Bana kalırsa bu para biçimini almış güneşin kanlı canlı bir yüzü var. Ama bak, fırtınalar burcuna gündüz gece eşitliğine giriyor güneş. Koç burcunda başka bir gündüz gece eşitliğinden çıkalı daha ancak altı ay oldu. Bir fırtınadan ötekine. Peki öyle olsun. Sancılar içinde dünyaya gelen insanoğluna acı içinde yaşamak, kıvrana kıvrana ölmek yaraşır. Peki öyle olsun. İşte dertlerin rahatça işleyebileceği sağlam bir kumaş. Peki öyle olsun. Küpeşte'ye yaslanan Starbuck kendi kendine mırıldanıyordu. Peri parmakları dokunmamıştır bu altına. Dünden bu yana şeytanın pençe izleri kalmış olsa gerek üstünde. Bizim ihtiyar Babil kralı Belşatsar gibi kendi başına gelecek felaketlere haber veren korkunç yazıyı okuyor sanki. Bu paraya yakından hiç bakmadım. Kamarasına iniyor. Ben de gidip bir bakayım. Başı göklere değen üç yüce tepenin ortasında karanlık bir vadi. Bu ölüm vadisinde bizi çepeçevre sarıyor Tanrı. Tüm bu karanlığımızın üstünde doğruluğun güneşi parlıyor hala, bir umut ışığı gibi. Aşağıya bakınca gördüğümüz karanlık vadinin küflü toprağı. Gözlerimizi yukarı kaldırdık mı pırıl pırıl güneş, bizi sevindirmek için karşımıza çıkıyor hemen. Ama yüce güneş de yerinde durmuyor ki. Gece yarısı tatlı tatlı biraz avunmak için boşuna arar durursun onu. Bu para aklı başında ölçülü gerçek şeyler söylüyor bana ama yine de hazin söyledikleri. Bırakıp gideyim şunu, İnancım boş yere sarsılacak gerçek karşısında. Kazanların yanında duran Stapp kendi kendine konuşuyordu. Bak bizim belalı moruk parayı dikizledi. Arkasından da Starbuck, bana kalırsa ikisinin de suratları neredeyse dokuz kulaç asık. Bir altın parçası için değer mi bu? Negro Hill'de ya da Corleard'a. Hook'ta olsaydım, hiç yüzüne bakmadan şıp diye harcar bitirirdim o parayı. Hmm. Bunda bir iş var diyor bana, benim o zavallı akılsız kafam. Seferlerimde bir hayli altın gördüm. Eski İspanya altınları, Peru altınları, Şili altınları, Bolivya altınları, Popayan altınları, bol bol Portekiz altınları, bir yığın bütün yarım çeyrek altın paralar. Ne var bu ekvator altınında böylesine ayırıp bayılacak? Allah Allah, şunun üstündekileri okuyayım hele. Vay canına. Sahiden garip işaretler, acayip şeyler var burada. İşte koca Bovdik'in kitabında Zodiac denilen şey. Benim aşağıdaki Almanak'ta da aynı adı veriyor buna. Gidip şu Massachusetts'te çıkan almanağa getireyim de bu tuhaf işaretlerin anlamını sökmeye çalışayım. Kimileri Dabol'un aritmetik kitabıyla şeytanları çağırırlarmış. İşte bizim takvim. Bakalım şuna. O garip burç işaretleri. Güneş de her zaman aralarında. Hmm. İşte işte, hepsi de canlı şeyler bunlar. Hamel ya da koç burcu, Sevir ya da boğa burcu, Cevza ya da ikizler burcu. Güneş bunların arasında dönüp duruyor. Paranın üstündeki güneş halka halinde olan şu on iki oturma odasının ikisinin eşiğinde. Yo kitap, sen yalan söylüyorsun şimdi. Siz kitaplar haddinizi bilmelisiniz. Siz olsa olsa bize sözcükleri ve olguları verebilirsiniz. Ama düşünmek bizim işimizdir. Massachusetts takviminden, Bowdick'in denizcilikle ilgili incelemesinden ve Dabol'un aritmetik kitabından anlayabildiğim kadarıyla doğru olan budur. İşaretler ve bir takım garip şeyler ha? Bu işaretlerde bir olağanüstülük, bu garipliklerde dikkate değer bir şey yoksa yazık. Bir yerlerde anahtarı olsa gerek. Dur bakalım. Sus, dinle. Vallahi buldum. Bana bak altın para. Şu senin burçların başlı başına insan yaşamı. Şimdi bunu doğru kitaptan okuyacağım. Gel bakalım buraya takvim. Hadi başlayalım. Hamel yani koç burcu. Sonra Sevir yani boğa burcu gelip hemencecik tosluyor bize sonra cevza yani ikizler burcu iyiliği ve kötülüğü gösteriyor tam iyiliğe varacağımız sırada bir de bakıyoruz seratan yani yengeç burcu geri çekiveriyor bizi sonra eset yani aslan burcu kükrüyerek yolumuzu kesiyor bizi şöyle bir iki kez yabansı yabansı ısırıp asık suratıyla pençe atıyor bize onun elinden kurtulup sümbüllü ya da bakire burcunu selamlıyoruz Bu bizim ilk sevdamız. Evleniyoruz ve ömrümüz boyunca mutlu olacağız demeye kalmıyor. Bir de bakıyoruz hop mizan yani terazi burcu çıkıveriyor karşımıza. Mutluluğumuzu ölçüp bakıyoruz ki hafif geliyor. Tam buna üzüldüğümüz sırada aman tanrım akrep burcu arkamızdan sokup korkudan havalara sıçratıyor bizi. Yaramızı saralım derken vız vız oklar yağıyor üstümüze. Kavis yani yay burcu işin alayında. Okları gövdemizden çıkarıp bir kenara çekilelim derken bir de bakıyoruz o baş belası geliyor. Cedi yani oğlak burcu var gücüyle saldırıyor bize. Bir toz vurup havalara savuruyor bizi. O sırada dev yani kova burcu sularını boşaltıyor üstümüze ve bizi tufanlara boğuyor. En sonunda hut yani balık burcuyla uykulara dalıyoruz. Buyurun size gökyüzüne yazılı bir destan. Güneş Tanrı'nın yılı bu burçların içinden geçiyor da yine de dipdiri, keyifli keyifli sıyrılıp çıkıyor ortaya. Dertler ve sıkıntılar arasında güle oynaya dönüp duruyor şu tepemizdeki güneş. Aşağıda dünyada şen stabın yaptığı da budur. Şen olmak. İşte benim inandığım şey. Hoşça kal altın para. Ama dur bakalım. İşte küçük baş kütük sökün etti. Şu kazanların arkasına saklanayım da dinleyeyim ne söyleyeceğini. İşte geldi durdu paranın önünde. Şimdi bir şeyler yumurtlayacak. Tamam, başlıyor. Yuvarlak bir altın parçasından başka bir şey görmüyorum ben burada. Falan balinayı ilk kim görürse onun olacak bu yuvarlak şey. Anlamıyorum. Niçin böyle bakıp duruyorlar ona? Bu 16 dolar eder biliyoruz. Bir pro 2 cent ettiğine göre bununla 960 pro alınabilir. Stap gibi pipo içmem ben ama pro'ya bayılırım. İşte burada 960 Pro var. Bari ben de çıkayım direğe de balina gözleyim.